Sahabeler de kendilerini çok şiddetli bir şekilde müdafaa ettiler, sonunda sahabelerin çoğu şehit düştü, İbni Ebi El Avcağı da çok yara almıştı, buna rağmen şehit olmayan diğer sahabelerle birlikte hicretin 8. senesi Safer ayı başlarında Medine'ye geldi.